Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve ve sallallahu ve sellem ala ﷺ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ﷺ Aziz kardeşlerim, Rabbimize ne kadar şükretsek O'nun lahik olduğu şükrü yapmış olmayız. Esasen hak etmediğimiz halde bize bir borcu olmadığı halde sadece kerim olduğu için, rahim olduğu için, latif olduğu için ve o uygun bulduğu için bize nimetler yağdırmaktadır. Biz bu nimetlerin içerisinde ömür geçiriyoruz. Fakat yine Allah dileyip bizi etten, kemikten, ilinden, kandan yarattı. Bedenlerimiz yoruluyor, aklımız zorlanıyor, gözümüz yaşarıyor duygulanıyoruz, yer yer çocuklaşıyoruz. Bütün bunlar bir yanlışlık olduğunu göstermiyor. Asla Allahu Teala'nın kudreti ve hakimiyeti dışında bir iş olduğunu da göstermiyor. Gerek bütün dünya üzerinde ceryan eden olaylara baktığımızda. Ve gerekse kendi özel hayatımıza baktığımızda bunaltan hatta çıldırtan zorluklar görüyor olabiliriz. Bir insan kendi doğumuna ait faturaları bilemez annesi bilir. Hiçbirimiz ben annemin karnından dünyaya gelirken şöyle rahatsızdım böyle rahatsızdım ebe tutmasaydı ben çoktan boğuluyordum diyememiştir. Allah'tan o günü bilmiyoruz. Yoksa kolay kolay insan annesinin çektiği gibi sıkıntılı bir süreci hissetseydi doğarken buralar güzel ben kalayım der doğmak istemezdi Rabbimize şükürler olsun o zor yerlerden zor zamanlardan bizi böyle bir hayata gönderdi yaşıyoruz kardeşlerim <gülüyor> bir gerçeği paylaşmak zorundayız. Dedik ki, Rabbimizin mülkünde, onun planında herhangi bir yanlışlık yoktur. Aksaklık yoktur. Bugün Müslümanların veya sıradan insanların yaşadığı coğrafyalardaki bunaltan, çıldırtan görüntüler, Bizim annemizin karnından dünyaya gelip bu zamana, bu yaşa kadar yaşadıklarımız, çektiklerimiz keyif bozucu şeyler şüphesiz. Ancak bir gerçeği bilmek zorundayız. Kabul etmek zorundayız. Biz her ne kadar sosyal güvenceler Devletin sağlık hizmetleri ve kazandığımız paralar, taksitlerini ödeyip maliki bulunduğumuz modern evler, akan sularımız, ısındığımız doğal gazlarımız, yazın serinlendiğimiz klimalarımız, yazlık, köylük evlerimiz, mülklerimiz, bahçelerimiz, her ne kadar bütün bunları Yaptık, ettik, rahatladık diye düşünüyorsak da ortada büyük bir yanlışlık var kardeşlerim. Nedir o yanlışlık? Biz bu dünyaya cennete gelmek için gelmedik. Cennete gitmek için bu dünyaya geldik. Allah'ın Hiçbir kuluna keyif vadi yoktur bu dünyada. Hiçbir bebeğe paketlenip gönderileceksin diye bir söz vermemiştir Allah. Hatta ve hatta yaklaştıkça Allah'a çilen artacak diye söylemiştir bile Allah Azze ve cel sözünden caymış değildir bir cennet ortamı vaat etmedi ki Allah nedir bu doğranan Müslümanlar diyesin karşılığınızı dünyada vereceğim Adalet yerini bulacak dünyada bir kere dedi mi Allah ki, senelerdir oruç tuttuğum, namaz kıldığım halde nedir bu çilem diyesin? Allah bir tek ayetinde, tek bir ayetinde, peygamberleri aleyhimusselam tek bir sözlerinde, müminin burnunu kanatmam dedi mi Allah. Yoksa burnu kanamayan bana nasıl gelecek mi dedi. Değerli kardeşlerim, Tıpkı imanın esaslarını sayar gibi, Bizim artık bu dünyanın aslını da tanımamız lazım. Nuh aleyhisselama yar olmayan dünya, İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atan dünya, Lut Aleyhisselam'ı diyarından eden dünya, 23 yılı binlerce çileyle geçiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası, Babamız Adem'i çileden çileye sıçratan şu fani dünya, bizim neyimiz oluyor babamız Adem'in peygamberimiz Musa'nın İsa'nın Lut'un Nuh'un Şuayb'ın Salih'in Davud'un Süleyman'ın Aleyhisselam, çilehanesi de bizim sosyal güvenceli otelimiz mi Kardeşler, çocuklarımıza hilekarlık yapmayalım. Mutlu bir gelecek, huzurlu bir ortam, neşeli günler aldatmayalım çocuklarımızı. Kendimiz de aldanmayalım. Bu dünyada yenip içilen bir yiyecek var mı kabızlık sorunu oluşturmasın? dert olmayan yiyeceği var mı bu dünyanın sonrası meçhul olmayan bir sevgisi aşkı var mı bu dünyanın dünya kimin yüzüne güldü ki 21. asırdaki müminin yüzüne gülsün fareden dost mu olur Kebap mı olur fareden? Fare, tırmıklamak ve çuvalı delmek için yaratılmıştır. Ne kebap olur, ne bekçi olur fareden. Rabbim bu dünyayı çilehane olarak yarattı. En çok sevdiği kullarına da en çok çileleri çektirdi. Sağından ve solundan çileler çektirdi. En çok beş kişiyi sevdi. Dönüp bakıyoruz ki, O beş kişiye çektirdiğini, Bugün beş milyara çektirmiyor. Sevdikçe çile veriyor. Buz ettikçe, Defterden sildikçe de rahat bırakıyor. Doktorların, iyi olmayacaklarını anladıkları hastayı eve götürüp her şey yedirebilirsiniz dedikleri gibi ama iyi olacağını anladıkları hastanın başında bekçi gibi bekliyorlar. Musa Aleyhisselam ki kelimullah'tır. Allah ile bu fani dünyada konuşmuş insandır. Fani dünyada Allah ile konuşmuştur. Kelimullah. Kainatın en şerli firavunuyla onu baş başa bıraktı. Firavundan kurtulduğu gün, ona iman edenleri firavunu aratmaz bir bela olarak başına saldı. Sosyal güvence, ekonomik rahatlık, yaygın çevre, Sağlıklı bir beden yeterli olacak olsaydı Musa aleyhisselam gibi bir insan çile içindeyken gurbette ölmezdi bu dünyada. Kimini altı ay su üstünde bıraktı. Kimini ateşin ortasına attı. Kimini müşriklerin bağrında hançerlenecek bir şekilde yatağa yatırdı kimini de yüzlerce sene tövbesini kabul edecek, etmeyecek diye süründürdü yeryüzünde. Ama bunda, milyarda bir bile bir işkence yok. Çünkü bunlar, cennetten gelmiş babanın çocuklarına sunulmuş projelerdir. Bunları cennette yapmadı Allah. Cennetten, cennetten, gönderdiği yerde yaptı kardeşlerim bakınız ailece çoluk çocuğumuzca vakıflarca derneklerce milletçe bir gerçeği anlamamız lazım nasıl Hristiyanlar İsa haşa Allah'ın oğludur diye yanıldılarsa yanlış anladılarsa bir de bu yanlış algılama üzerine cennete gireceklerini, bununla daha çok sevap kazandıklarını zannedecek bir gaflete düştülerse, biz de şu dünyayı bağıra basılacak, peşinden koşulacak bir şey zannederken yanıldık. Onlar İsa Allah'ın oğludur dediler, battılar, biz de dünya cennettir zannettik batıyoruz. Dünya cennet değildir. Cennette Allah'ın hurilerle vaad ettiği mutlu hayat, dünyada fani bir kadınla, fani bir koca ile yaşanır zanneden, tıpkı Hristiyanların bu bataklığına düşen biri gibidir. Akide olarak değilse de pratik olarak. Dünya mutluluğu hak etme yeridir, mutlu olma yeri değildir. Kanun bu eğer dünya hem mutluluğu hak edip cenneti kazanacağın yer olacak hurilerle yaşayacaksın, hem de dünyada da onun avansını alacaksın şeklinde bir yer olsaydı, levh-i mahfuzun eteklerine kadar yükselip miraç gören Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselam bunu trilyonlarca kere hak etmişti. Kardeşlerim hepimize tefekkür konusu olarak şu soruyu sorabiliriz. Sevgili peygamberimiz kainat üzerinde melekler bile dahil Allah'ın rahmetine ve lütfuna en müstahak insandır. Rahat ölemedi bile. Rahat ölemedi bile. Ölümün bile rahatı var. Kıvranıyorum, eziyetler çekiyorum diyerek öldü. Bugün aile huzursuzluğu olan, geçinemeyen, sıkıntısı olan, eşinden, kocasından, hanımından şikayeti olan bütün dünya Müslümanları, çocuklarından dert çektiğini zanneden anneler, babalar, Müslüman olduğu halde geçen sene teheccüdde dua ettiği halde, bir önceki senede Kadir gecesinde camideki dualara amin yüksek sesle dediği halde bu sıkıntıların başına niye geldiğini anlayamayanlar. Duası asıl i mahfuzda yapılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından birkaç dakika önce Ayşe'sine söylediği söze baksınlar. Nedir bu Yusuf'a yapılmış işkenceleri bana yapıyorsunuz dedi. biz niye gerçekçi olmuyoruz? Bize Allah dünyaya mı davet etmişti? Çağrıldığımız her dünya mıdır bizim? Bir sözü var mı Allah'ın? On dakikanız keyif içinde olacak dedi mi bir kere Allah? Peygamberi, kainatın efendisi olduğu halde sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'da mübarek dişi yaralandı, çenesi yaralandı da, bir hafta rapor verdi mi ona? Alabildi mi bir hafta dinlenme? Yoksa, üç kilometrelik Uhud'dan Medine'ye gelip, Mescid-i Nebi'nin yanındaki evine girmeden, ikinci bir savaş talimatı verip, üstünü bile değiştirtmeden cepheye mi gönderdi? Bu mudur Allah'ın dünyası? Bizim sosyal güvencelerimize güvenip, keyfimize güvenip, şu kerametler, bu menkıbeler, bu hikayelerden güvenli yola çıkarak, ete süte karışmadan, tuzlu, biberli yemeden, keyif içerisinde meleklerin törenle bizi karşılayacağı cennete doğru konvoylar halinde gittiğimiz, şu törenli dünya mıdır? Gerçek dünya. Sabahtan akşama kadar kanlar içerisinde kalmış bir peygamberi, gömleğini değiştirmeye fırsat bırakmadan, ikinci göreve gönderen Allah, Rahman ve Rahim olan Allah değil miydi? Rahmetel lil alemin olarak gelmenin bedeli, gömleğini bile değiştirmeden işe devam etmekti. Doğru olan buydu. Onun nazik ve narin ümmeti, güller destanlar bahçeler içerisinde keyif sürmeyi hayal edebilirler gerçek o değil ama yanılıyoruz kardeşlerim bizim nikahımız eşimizle kıydığımız nikahlarımız filan hoca efendinin duasıyla oldu düğünümüze gelen evliyaullahın haddi hesabı yok düğünde de koca koca ağrı dağ gibi laflar yapıldı bu nesiller geliyor. Selahaddin'in nenesi bu kadın işte. Böyle büyük büyük laflar yapıldı. E biz eve gittik mi artık melekler bulaşığımızı yıkarlar. Çamaşırımızı ütülerler. Ondan sonra da lütfedik çocuğumuzu da kundaklarlar. Biz de anne baba olarak işte lütfedip cennete gireriz zaten. Zannettik ya. Bu yapılacaktı bir kişiye de Resulullah'ın evinde niye yapılmadı aleyhissalatü vesselam? Melekler madem bulaşık yıkarlardı, niye onun bulaşıklarını yıkamadılar? Bu dünya meleklerin bulaşık yıkayacağı, çamaşırımızı ütüleyeceği yer değildir. İşkenceler, eziyetler altında bizim ütüleneceğimiz yerlerdir. Mümin gerçekçidir. Evlilik mutluluğu hak etmek için 50 sene Eşlerin birbirlerine tahammülünün adıdır. Gerisi de yalandır. Yalandır. Allah'ın böyle bir vaadi yoktur. Cenneti kazanmak için evleniriz biz. Namaz kıldığımız gibi çocuklarımız bizim dua ile sünnetinde filan hoca efendiyi konuşturduk diye evliyadan olacaklardı da Nuh aleyhisselam çocuklarını sünnet mi ettirmemişti? yoksa dua için bir hoca efendi mi bulamamıştı yoksa Nuh aleyhisselam çocuğuna namaz kılmayı öğretmedi yazın camiye göndermedi mi çocuğunu yanılıyoruz yanılıyoruz Allah'ın çöplük dediği şeye cennet ismini veriyoruz melekler yuhlayıp duruyorlar bizi. Babanızın sürgün toprağını nasıl vatan edindiniz diye yuhluyor bizi melekler. Elbette. Hiçbir Müslüman "Ey dünya ilahımsın benim" demiyor. Taksit öderken böyle itiraf ediyor. Evliliği cennette hurilerle gılman ile buluşmak zannettiğinde bu vehm ortaya çıkıyor. Hastalığa gerekçe bulamadığında, bizi Allahu Teala niye hasta etti anlayamadığında, çocuğu sakat doğduğunda, komşularının ona kin güttüğünde, sabrın bile sabra muhtaç olacağı kadar eziyetlere katlandığında bir haber bültenindeki yüz haber maddesinden doksanının neredeyse Müslümanları kahreden şeyler üzerine yoğunlaşmış olmasını gördüğünde nedir bu dünya diye feryad-ı figane diyor ya yanındaki melekler de ne zannetmiştin ki diyorlar? Ne zannetmiştin dünyayı? Çileli bir peygamberin ümmeti olarak sen koltuklara gerilecektin de doğru olan bu muydu? Sürgün görmüş bir peygamberin ümmetisin, onun mihrabında hoca efendisin, mikrofonların önüne çıkıyorsun, sen sürgün yemeyeceksin, iftiraya uğramayacaksın, öyle mi zannediyorsun? Sen kitap yazacaksın, konferans vereceksin, iskilipli bir kitabından dolayı ipe gitmiş olacak rahmetullahi aleyh, senin kitapların baskı üstüne baskı yapacak ama sen iskilipliyle aynı yerde randevuleşmeyeceksin cennette buluşacaksınız sen otelden gideceksin o dar ağacından gidecek ama buluşmanız cennet olacak bunun da adı adalet olacak bu yer midir dünya? bu mudur dünya? böyle bir dünya Allah vaat etmedi ki şimdi ne yapıyor diye soru sorulsun buraya çağırmamıştı Allah bizi Çağrıldığımız yer burası değildir. Çağrıldığımız yer İskilipli'nin gittiği yerdir. Rahmetullahi aleyh. Gerçek randevu yerinde o durdu. Kardeşlerim, önce Allah'ın sinek kanadı kadar değer vermediği şu dünyayı tanımayı bilmeliyiz. Bütün nimetlerini avucumuzun içine alacak kadar Mal mülk sahibi olabiliriz. Yeter ki o nimetler yüreğimize girip işgal etmesin yüreğimizi. Sorun burada. Dostlarımız olsun, eşlerimiz olsun, akrabalarımız olsun ama Allah'tan değerli kimsemiz olmasın bizim. Dünyanın tuzak oluşu budur. Kardeşlerim, Rabbimiz hepimizi çağırmıştır. Hepimiz davetliyiz. Ama davete katılanları üstü başını arıyorlar. Herkesi almıyorlar. Bütün vatandaşlar davetlidir diyorlar ama üstünü başını aramadan kimseyi almıyorlar. Biz inşallah hatamızı anlayıp İbrahim Aleyhisselam'a yar olmayan dünyanın bize de yar olmayacağını idrak edip, iman ettiğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahat ölmeyi bile bulamadığı bu dünyada rahat koltuğu bulmamızın hayra alamet olmadığını anlayacağız inşallah. Bir nebze cahillik ettik elbette. Allah affı mağfiret eylesin. Toparlanacağız. Çocuklarımızın Mutlu bir geleceği olması için çalışacağız. Yoksa nankör baba, nankör anne oluruz. Ama mutlu gelecek evimiz değil ki. Evdeyiz zaten. Gelecek neresi bunun? Zaten evdeyiz. Mutlu gelecek dediğimiz şey adın cennetleridir inşallah. Ailece koltuklara yaslanacağımız diyardır hasretimiz bizim. Ondan önceki her şey geçici. Buna iman ediyoruz. Ama gel gör ki bu imanımızın üzerinde bir miktar çim bağladığı için, otlar büyüdüğü için altı görülmüyor. Şeytan bizi imandan koparmak istedi, beceremedi elhamdülillah. Fakat imanımızın yosun tutmasını da becerip sağladı. Hareketlenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, bugün inşallah gerek bu kardeşinizin hasreti ve gerekse sizin hasretiniz, bütün müminler olarak hasretimiz olan ve sevdamız olan, umudumuz olan cennete girdiğimiz gün, inşallah Allah'ın lütfuyla, keremiyle, hatırlayıp birbirimize ya o neydi o ayetleri dinlemiştik diyeceğimiz günün hatırası olmak üzere sizinle Rabbimin kitabından 3-4 ayeti beraberce okumak istiyorum. Bu 4-5 ayeti can kulağıyla dinlemenizi rica edeceğim. Beşer olarak biz konuşuruz. Zenginin malını dağıtmak gibi bir şey bizimki. Kasa benim değil, mal benim değil, dağıtıyorum olur. Ama mal, cennet, varlık, güzellik Allah'ın elinde. O dağıtırsa hakkaniyetiyle dağıtır. Şimdi inşallah, dün akşam dinlediğiniz, izlediğiniz haberlerdeki facialar, Doğduğumuz çocukluğumuzun günlerinden beri başımıza gelip bizi bunaltan olaylar, sıkıntılar. Hastalığımız, fakirliğimiz, evdeki çilemiz. Çevremizi kuşatan bunaltıcı atmosfer. Bütün bunları bir yarım saatliğine bir kenara koyalım. Şu yarım saatte de Rabbimizin kitabını dinleyelim. Bakalım çağrıldığımız yerle bulunduğumuz yer aynı mı? Ve Allah'ın vaadinde bir yanlışlık var mı? Allah bize sağ gösterdi de soldan mı bizi imtihan etti? Bir bakalım. Kardeşlerim sizden istirhamım. İnşallah şu bir haftamızı, on günümüzü Kur'an-ı Kerim'imizin Ali i İmran suresinin 185 ve 186. ayetleri, Ra'd suresinin de 21, 22, 23, 24. ayetleri. Bu ayetleri bu yılın gündemi yapalım. Evimizin gündemi yapalım. Üç gün, beş gün okuyalım. Düşünelim, tekrar okuyalım, tekrar düşünelim. Ezberleyelim, namazda okuyalım. Sonra çocuklarımıza ezberletelim. Bu süreç içerisinde de tedavi uygun olsun diye hani kaplıcaya gittik sonra da kartop oynamayalım kaplıcanın önünde. Medya ile ve fasit çevremizle şöyle bir 10 gün bağlantımızı keselim. Kulaklarımıza zehir aktan, gözlerimize necaset bulaştıran şu şehir atmosferinden kurtulalım, evlerimizin perdelerini açmayalım gerekiyorsa, bir hafta on gün tedavi gerçekleşinceye kadar, dezenfekte oluncaya kadar bedenlerimiz, kanımızdaki ve damarlarımızdaki zehir idrarla çekip gidinceye kadar Rabbimizin şu ayetlerini okuyalım, okuyalım okuyalım sonra da tefekkür edelim bakalım on gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde parça parça olurken vücutları kebap yer gibi zevk alan adamlar meğer bu yola nasıl gitmişler adamlar çılgın gibi filmde rol olarak yapılamayacak şeyleri nasıl yapmışlar sana peygamber bunu hediye olarak gönderdi dendiğinde ben peygamberden hediye almak için çıkmadım bu yola şuraya bir ok isabet etsin de şehit olup Rabbime gideyim diye yola çıktım diyen adamlar hangi kampa gitmişler hangi serumla bunların kanını yıkamış sallallahu aleyhi ve sellemde ölümü ailece Kebap yer gibi lezzetle yiyip cennete ve Rablerine kavuşmuşlar. Sorunumuz kardeşlerim bizim. Bizi Allah'a çağıran Kur'an'ımızı Ramazan'dan Ramazan'a biri okur biz dinleriz. Sesi güzel olandan daha iyi dinleriz. Ücretini de veririz. Kur'an sorumluluğundan da kurtuluruz mantığına havale ettiğimizden kaynaklandı bunlar. Yoksa bu Ali İmran suresinin bu ayetleri ölüme düğüne gider gibi giden adamları yetiştirdi. Aynı Kur'an elimizde şimdi. Eşiyle bir arada olduğu gece sahnesinden sonra gusletmeye bile vakit ayırmadan Resulullah'ın yanında cihada gidip şehit olmuş adamlar Ali İmran suresini dinleyip bu işi yaptılar. Aynı antibiyotik, aynı serum Bizim de damarlarımıza takılmış olduğu halde, biz öbür damarımızdan da medyadan zehir aldığımız için, arkadaşlarımızdan dünyaya tapınmışlardan sürekli telkinatlar, zehir gibi bir kolumuzdan girdiği için, Ali İmran Suresi, Bakara Suresi, Ramazan'da girmiş, Kadir gecesinde çıkmış bir şey değişmiyor. Bir koldan zehir alınca, öbür koldan serum bir fayda etmiyor. Ama inşallah, İnşallah biz şu ayeti celileleri bir kere yüz kere okuyup dinleyip Ramazan-ı Şerif'ten önce Ramazan'a bırakmadan işi Ramazan görmeye müstahak bedenlerin sahibi olmak için gayret ederek şu ayetleri tefsil gibi evimizde neşeli sahnelerle okuyup ondan sonra da bir ay sonra şu bize cennet sahneleri seyrettiren ayetleri dinleyelim diyebildiğimiz noktaya gelirse alimallah alimallah o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda parçalanmaktan düğüne gider gibi zevk alan adamların aldığı zevki Allah bize de verecektir adalette budur zaten adalette budur sıkıntımız bizim kardeşlerimiz Elimizdeki nimeti değerlendirememekten kaynaklanıyor. Gelin Allah diye çağırıyor. Biz istediğimiz zaman gideriz diye oyalanıyoruz. Halbuki bu davet bir keredir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman geliyorum demiştik biz. Ayak sürçüp duruyoruz halbuki. Geliyorum dedik gitmiyoruz. Tam gideceğiz. Taksitler bastırıyor. Tam gideceğiz. Kızımız hazır. Allah'a adandı. Yeni Meryem geliyor. Düğüne takıldı. Gelinliğe takıldı. Çeyize takıldı. Bilezikleri çitlere takıldı. Eyvah. Biz neler kaybetmişiz be. <gülüyor> Elimizdeki cenneti becerip gözümüze, bağrımıza basamamışız. Kardeşlerim, İnşallah Rabbimden kerim olan Rabbimden niyazım odur ki bu ayet-i burada telaffuz ettiğimiz gibi sadece hani diyorlar ya nostaljik bir hatıra olsun diye o günleri bir analım diye inşallah cennetlerde de okuyacağız ve dinleyeceğiz. Bugün eğitimini göreceğiz, uygulamasını yapacağız Beni çağıran Rabbime Gitmeyi de becereceğim demektir Ali İmran suresinin 185 ve 186. ayetlerini dinliyoruz kardeşlerim Ama Serum gibi girsin vücudumuza İmdat çığlığımıza karşı siren sesi gibi duyalım bunları inşallah elbette herkesin kulağı imanına ayarlıdır hiç kimse imanından fazla duyamaz Ebu Cehil lanetullahi aleyh yanı başında duyamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uveysil Karni ise Bin kilometre ötede Yemen'den duydu. Kulaklarımızın ayarı, imanımızın ayarıdır. Az duymak, çok duymak, organ meselesi değil, iman meselesidir. Buna göre dinleyelim, tefekkür edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz konuşuyor, dinliyoruz. Ayeti inşallah defalarca okuyacağız, ayetleri. içindeki konuların dizilişine dikkat edeceğiz. Allah hakimdir. Öyle karma, şiir dizmek için dizilmiş ayet indirmedi bize. Ayetler nasıl başlıyor, nasıl bitiyor, nasıl vaat ediyor? Çok dikkat edeceğiz. Davetiyemizi çağrıldığımız yeri okuyoruz. Davetiye'deki adresi yanlış okursan, yanlış düğüne gidersin. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Ve unutmuyoruz. Kulaklarımızın ayarı, kalbimizdeki imanla bağlantılı. Küllü nefsin, zâikatül mevut. Her canlı, ölümü tadacaktır. 185. ayet böyle başlıyor. Her canlı, ölümüt tadacaktır. O in nema tuva'nu ucukum yu'm el kıyame. Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. 2. Fe men zuhziha anin nari ve udkhil el cennete faqad fas. Kim ateşten sıyrılır cennete girerse kazanan odur. 3. Nereden bahsediyor Allah? Celle öleceksiniz karşılık bulacaksınız cehennemden atlayıp cennete giderseniz kurtulacaksınız tamam ya Rabbi huriler nerede karşılayacaktı bizi oradaki köşk bizim kaç katlı olacak bu ayrıntılara girmedi bakın şimdi konu ne oldu nasıl başladık öleceksiniz karşılık bulacaksınız Ateşten kurtulursanız kazanacaksınız. Omal hayatı dünya illa metağulurur. Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Ne konuşuyordu bu ayet? Ölüm, karşılık, cehennem, cennet, dünya hayatı aldanıştan başka bir şey değildir. Omal hayatı dünya illa metağulurur. Allahu Ekber. İşte sosyal güvence sorun oldu şimdi. Hastanenin yanı başındaki dairenin daha pahalı neden olduğu anlaşıldı şimdi. Büyük şehirlere insanlar bunaldık, trafikten dert oldu, gürültü, havası kirli, burada yaşanmaz dedikleri halde bir çuval borçla niye oradan daire aldıkları anlaşıldı şimdi. Omal hayatı dünya illa metağul hurur. Aldanıştan başka bir şey değil dünya hayatı. Açtı cennetin kapısını Allah, geçin cehennem sıratından, gelin buraya buyurdu. Omal hayatı dünya illa metağul hurur dedi. Dikkat edin, cehennem cennet bundan önce halletmeniz gereken şey ne? Dünya'nın sizi kasıp kavurması. Dünya barikatını geçmeden cennet yok. Sırattan önce dünya var demek ki. Umel hayatı dünya illa meta'ul gurur. <gülüyor> dünya hayatı basit bir aldanıştır. Hani menkibelerde filan şeyh efendiler sıratın karşısında bekleyecek, Oradan atmak istendiğinde müritlerini tutacak nere götürüyorsunuz bu müritler benimdir diyecekler. Vallahi billahi tallahi yüz bin yeminim olsun. Yalan yalan yalan yalandır bu. Şeyh beni apartman betonlarına mahkum olmaktan, kadın ve erkek fiknesiyle sürtünmekten, faizden, alkolden kurtarmaya yardım eden adamın adıdır. Sıratım benim çünkü dünyadadır zaten. Omal hayatı dünya illa Sırat köprüsü dünyada geçilecek veya kalınacak. Kur'an, Kur'an, Ali İmran suresi, Şeyh beni faizden kurtarmak için uykusuz kalan Allah'ın dostunun adı olmalıdır. Bak bu garanti. Ama bekleyecek sıratın karşısında da şöyle meleklere çekilin ben ne yapıyorsunuz diyecekmiş. Yuh yalanına senin. Yuh olsun. Bunu Firavun'un sihirbazları bile böyle uydurmamıştır. Firavun'un sihirbazları bile Firavun'a bu kadar yalan uydurmamışlardır. Ama burada yakamdan tutup, sen sabah namazına niye kalkmadın diyen, yeri geldiğinde tokatlayan, benim yanımda yatacaksın, sabah namazında kalkacaksın diyen şeyh efendi, elin, ayağın öpülsün senin. Sen şeyhsin. Sen Allah'ın dostusun. Allah'a adam toplayan görevlisin sen o zaman. وَمَا الْحَيَاتُ dünya illa مَتَاعُ الْغُرُرُ Bu ayet, dünya hayatı, Basit bir tuzaktan ibarettir ayeti. Nereden sonra geliyor? Ateşten kurtulan cennete girecek ayetinden sonra Açın gözünüzü sırat köprüsü dünyada başlıyor diyor Allah. O zaman benim şeyhim dünyada beni haramlardan kurtaran, secdeye kapattan, bana Allah dedirten adamdır projesini ahirete havale etmiş dünyada benimle beraber nargile içenin ne şeikliği olacak. Hümme hayatı dünya illa mata'ul gurur. nokta. 185. ayet bitti. Ama Allah'ın sözü bitmedi. Le tüblevünne fi emvalikum ve Sizin mallarınız ve canlarınızda sınamalar yapacağız. Hazır olun. Kim sırattan geçerse buyurmuştu ya Rabbim, devam ediyor, mallarınız ve canlarınızda hazır olun. Ve bitmedi. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَس۪يرًا Ve müşriklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden, pek çok propaganda dinleyeceksiniz hazır olun Allah buyuruyor o zaman yukarıdan sayalım ne buyurmuştu Rabbim herkes ölecek çare yok herkes karşılığını muhakkak bulacak cehennem ateşinden kurtulan cennete girecek bütün bunlar için bilin ki dünya hayatı bir tuzaktır. Dört. Beş. Muhakkak mallarınız ve canlarınız tehdit konusu olacak. Altı. Ve müşriklerden, kafirlerden sürekli propaganda dinleyeceksiniz. İmanınızı ayıplayacaklar. Namusluluğunuzu ayıplayacaklar. namazınızla alay edecekler. Gürültü edecekler. Allah görecek. Canın tehlikedeyken şehadete hazır mısın görecek Malını Allah yolunda infak edip edemediğini görecek Bitmedi ama Ve müşrikler senin dinine sataşırken İslam'da kol kesiliyor Zinaya şöyle ceza veriliyor Haklara hürriyetlere aykırı Bu ne biçim İslam kabadır diyecekler Eriyip erimeyen bir imanın olduğunu da Görecek Allah çare yok Sadece Uhud'da şehit olma meselesi değilmiş demek ki. Bir de ne varmış işin ucunda? Radyodan, televizyondan, internetten şeriatına saldırılırken senin, Ayşe anana iftira edilirken sen nerede hangi imanla ayakta duruyorsun? Bunu da görmek istiyor Allah. Hiç çare yok. Oyintasbiru ve tattaku. 186. ayet bitiyor şimdi. Oyintasbiru ve tattaku dayanabilirseniz, takvanız bozulmazsa, fe inne zâlike min azmil umûr. Büyük adamların işleri bunlardır işte. Mal, can ve propaganda kulaklarına bomba sesi gibi kötü kötü haberler dayandığında, asıldığı, kesildiği, yıkıldığı, dağıldığı, şöyle oldu, böyle oldu, hocaları böyle, açları böyle, kuranları böyle, propagandaları böyle, i̇mam Azam'ın fıkı kötüymüş de, şu böyle yapmış... Allah 1400 senelik ümmetinin servetini 14 kelimeyle yok sayan münafızın zındığı dinlediğin zaman enerjin senin erimiyorsa ben Allah'la beraberim mağlubiyet nedir bilmem diyorsan fe inne zalike min azmü'l umur sen o zaman kazanırsın. Kardeşlerim bu yaşam tarzı küllü nefsin zaikatul maut yaşam tarzı Böyle bir hayat Allah vaat etti. Bunun dışında Allah'ın bir vaadi yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzlerindeki vaadidir Allah'ın. Kadir gecesindeki propagandalardan önce bu ayet var Kur'an'da. İslam, din, şeriat, Allah, peygamber kelimelerinin denklemindeki hayat budur. Bunun dışında bir hayat yoktur. Demedi ki Allah, hele siz bir Umre'ye gidin, Umre'den sonra size melekler bile eşlik edemez zaten. Demedi ki, çocuğunu iffet tehlikesiyle bırakıp, Umre'ye niye gittin dedi Allah aksine. Çocuk internette tur atıyor, sen de Umre'de tur atıyorsun. Umre'den de, Filan program üzerinden çocuğuna deve üstünde çektirdiği resimleri gönderiyor. O da sana neyin üstünde olduğuna dair bir resim gönderse görürdün kiminiz umrede, kiminiz nerede diye. <gülüyor> İslam basiret dinidir. Müslüman basiretli insandır. Allah hiç kimseye yanlış şey söz vermemiştir. Sözü Allah'ın budur. Başka bir sözü de yoktur. وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Ebu Cehil'in kırbacına karşı da sabredeceksin. Propagandaya, dininin hafife alınmasına karşı da sabredeceksin. Allah seni o zaman bak ne yapacak. Şimdi rahat suresine dönelim kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'imizin bir suresinden iki ayet okuduk. Bir başka suresinden de Allah'ın şühed ettiği şeyi, "Femen zuhza anin nar." Ateşten kurtulan dediği şeyi gerçekleştiren mümin kullarına da Allah'ın davetiyesi var. Ra'd Suresi'nin 21. ayetini şu biraz önce kalbimizdeki imanla, olmunu ayarladığımız kulaklarımız var ya, o kulakla tekrar dinleyelim kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ ب۪ي اَنْ <gülüyor> يُوْسَلُ Allah'ın dik durun dediği yerde dik duran kulları bir sayıyoruz davetiyemizdeki protokol maddeleri وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ <gülüyor> ب۪هُ Allah'ın dik durun dediği yerde Dik duranlar Ve yakhşevne rabbehum Rabbim Allah'tır diye dikkat edenler Ve yakhâfûne su hisab, Kıyamette benim hesabım kötü olur diye endişe taşıyanlar Ve dayanabilenler Sabredenler İbtigâe veci rabbihim Rabbimin hatırı için diye sabredebilenler Rabbimin hatırı diye bir derdi olanlar Eşinde, çocuğunda, ülkesinde, şirketinde, vakfında, derneğinde, seyahatinde, namaz kıldığı camide Aslında iki elinin arasında kıyma yapacak kadar kudreti olduğu halde karşısına çıkanları İbtiga'e vecihi Rabbim benim Rabbim Allah'tır Onun hatırı vardır O hatır için sabrediyorum diyenler 20 sene eşinin çilesine bu niyetle katlananlar Çocuğunun katlanılmaz eziyetlerine karşı Belki 20 sene sonra namaz kılar Secde eder diye sabredenler <gülüyor> Rabbinin hatırı için Ayet aynen böyle arkadaşlar İbitiga'e vecihi Rabbihim Rabblerinin hatırını umarak Rabbinin hatırını kırmamak için sabredenler Tekrar yukarıdan al Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar Rabbim var diye utananlar Ahirette hesap veririm diye çekinenler Vellezine saboru <gülüyor> bitiga'e vecihi Rabbihim Rabbimin hatırı için sabrediyorum diyenler Ve <gülüyor> sala ve namaz kılanlar ve infaku mimma razaknahum sirran ve alaniyen toplu gizli açık infak edenler ve ne bil haseneti seyyie ellerinden dillerinden bir kötülük çıktığı zaman onu bir kenara bırakmayıp üç günah işledim üç de sevap işleyeyim diye bir çırpınış içinde olanlar günah işlemeyenler demiyor dikkat etsin Allah Bakınız, dikkat ediniz, Allah günah işlemeyenler demiyor. Öyle bir şey yok. <gülüyor> biliyor ki Rabbimiz yüzlerce bankanın reklamına dayanmak zor. Batar Müslüman bir kere bir faize, bunu biliyor Allah. Onun için ne diyor? Bir kere faize battım diye, iki kuruş kredi aldım diye, 50 kuruşu Allah yolunda infak edip bir tür kendisini cezalandırarak... Kötülüğe karşı iyilik bekçiliği yapanlar. Ulaike lehum hukbeddar. Mutlu topraklar onların olacaktır. Cennet bunlarındır. Neresi bu mutlu diyar? Cennetu adnin. Adn cennetlerine Allah bunları koyacak. Adn cennetlerine koyacak. Kardeşlerim, Yukarıdaki ayetler, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Uç şehitleri, Bedir gazileri, ashab-ı kiram, tabi'in, şeyhler, alimler, şehitler saymamıştı. Ne saydı? Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar, Rabbimden korkarım diyenler, benim ahiretim var, hesabım var diyenler, Rabbimin hatırı için olsun sustum sabrettim diyenler, namaz kılanlar, infak edenler ve kötülüğe karşı iyiliğin savaşçısı olanlar bunlar bu mutlu diyara, mutlu topraklara bunlar gidecek. Sahabiler değil, sahabilerde de bunlar bulunduğu için sahabiler. Eğer sadece sahabiler deseydi biz ne edecektik şimdi? Bizim kapımız kapanmış olacaktı. Kapı bize de açık ve Allah'ın daveti çağırması işte bizim için de geçerli. Düğünde dik duran genç kız. Ayşe'sin sen be, nesibesin sen. Nişanda dik durabilen, akraba ziyaretinde laşkalaşmayan, toplumda mescitte durduğu gibi duran mümin, sensin bu ayetin davet ettiği insan cennetu adn ve adın cenneti sıradan bir cennette değil adın cenneti bunların davet edildiği çağrıldığı yerdir yedhulûneha bunların bu sözünü ettiğimiz işlerin sahiplerinin davet edildiği yer adın cennetleridir bu kadar mı bu kadar değil oman salaha min abaihim babaları ve dedelerinden işe yarar kim varsa onları da buluşturacağız. ezvacihim Ve eşleri de yanlarında olacak. wa çocuklarını da ayırmayacağız. ama oman salaha bu standartlarda olanlardan Çağrıldığı yerin kıymetini bilenlerden. Ve kardeşlerim, biz ne için bu kadar çileye katlanıyoruz? وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> صَبَرُوا Rabbimin hatırı olsun sustum diyenler, dayak yer gibi çocuğundan her gün işkenceye katlanan, ama sırf, Allah'ın dinine bir kişi kazanılsın diye kendisine hiçbir eziyet yapılmamış gibi görüntü verenler, ümmetim kazansın ben ölmeyeyim zararı yok diyenler, <gülüyor> vellezine sabora bitivâe veci rabbim adamlar, Rablerinin hatırı diye bir hatır tanıyanlar, bunlar çoluk çocuk, babaları, dedeleri, dedeleri, kendileri, eşleri, oğulları, kızları, torunları cennette, adın cennetinde yerleştiklerinde ne olacak? وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ Şimdi kardeşlerim her akşam akşama kadar dinlediğimiz yetmiyormuş gibi bizi Facia bombardımanı altında bırakan bu dünyanın, Gerçek akıbetinin ne olacağını Allah'tan dinliyoruz. Hep filancalar eziliyor. Hep bizim işlerimiz ters gidiyor. Propagandasına karşı cevabımız var. Melekler, Bu babasıyla, dedesiyle, kayınpederiyle, amcasıyla, torunlarıyla, eşiyle, koltuklara gelildiklerinde her taraftan kapıları açıp selamun aleykum diyeceklerdir Allah buyuruyor ama niye bima sabartum şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz diyeceklerdir fenîmûkubeddâr bu ne muhteşem bir güzellik ne güzel bir sonuç sizin için Kardeşlerim çağrıldığımız yerin sırrı bima sabartumdur. Bima sabartum. Sabretmenizin karşılığı olarak bulduğunuz bu sonuç size kutlu olsun. Ey cennet ehalisi diyecektir melekler. Kardeşlerim bütün hücrelerimle, hücrelerimin milyarca kere ziyadesiyle feryat ederek Rabbimden istimdat ediyorum ki Rabbim şu meclisimizde bu ayeti bize dinlettiği gibi inşallah lutfu keremiyle biz becerip hak edemiyor olsak bile bize bugünü tatlı bir hatıra olarak, konuşacağımız cennetini lütfeylesin. Bunu Rabbimizden niyaz ediyorum. Bunun gereği olan, sabrı, ve, ayetin bahsettiği, azametli gerçekleri, uygulayabilmeyi, bize müyesser kılsın. Kardeşlerim, birbirine hakkı tavsiye edenler, sabrı, Tavsiye edenler kurtulanlardır. Acımıza acı katanlar kurtuluşumuzu geciktirenlerdir. Bir araya geldiğimizde zaten var olan sıkıntılarımızı bir kere daha nakart edip şu şöyle oldu bu böyle oldu deme zamanına veda edelim. Bak Allah ne diyor diyelim. Birbirimize ayetler okuyalım. Rabbimizin bizi teselli ettiği şeyler tesellimiz olsun çilemizi ve kahrımızı yoğunlaştırmak bir fazilet olmasın kardeşler Allah'ın vaadi haktır yüzde yüzden fazla haktır Allah mübalağa etmez oyalamaz teselli için konuşmaz hakkı ve hakikati söyler Allah acı ama gerçeği söyler işte Allah'ın Ali İmran suresindeki ve Ra'd suresindeki bize bildirdiği mesajı budur. Ve Allah bütün müminler olarak bizi çağırmıştır. Bu çağrıyı bugün duyduk kardeşlerim. Kesinlikle bu duyduğumuzu melekler kaydettiler. Ya hafızamızı kaybedip, Ali İmran suresinin gerçek tablosunu çizdiği ve ancak sabrederek bunun adamı olabilirsiniz dediği gerçekleri yok kabul edeceğiz. Maazallah, maazallah ya da hayatın gerçeği budur. Bu dünyanın sosyal veya faşist bir gerekçesi olmaz. Hiçbir şekilde güvencesi olmaz. Bu dünya sonuç bulma yeri değildir. Bu dünya sonuca kavuşma yeridir. Sadece omel hayatü dünya illa metaul uğrur. Basit bir aldanma ve tuzak merkezidir bu dünya diyeceğiz. Gerçeğe göre mümin olacağız inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.